için açık radyo dinleyicisi Rıza Can Yılmaz'a teşekkür ederiz. Dilden dile titreşimler. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Fethiye Kayaköy'de düzenlenmiş olan Etnik Müzik Festivali'nin kayıtlarından biriyle başlayacağız. Bu kayda Etnik Müzik Fest kanalında sizler de ulaşabilirsiniz. Youtube'daki bir kanal bu. Dinleyeceğimiz değişin sözleri Şah Hatayi'ye ait ve bu Şah Hatayi şiiri farklı ezgilerle de icra ediliyor. Yani aynı sözler farklı ezgilere götürülerek okunuyor. Şimdi dinleyeceğimiz deyişin müziği ise Erkan Uğur'a ait. Erkan Uğur bu değişi Ali Rıza Albayrak ve Hüseyin Albayrak'ın birlikte çıkarttıkları Şah Hatayi Deyişleri isimli albümde tek başına sadece kopuzuyla icra etmişti. Merak eden dinleyiciler o albüme bakabilirler ki biz de yıllar önce dinlemiştik o kaydı bu programda. Değişin ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2 şeklinde. Bu şah hatayı değişini şimdi Özgür Baba'nın yorumuyla dinliyoruz. Bir nefescik söyleyeyim, diğer adıyla eksiklik kendi özümde. <gülüyor> Ayın gemin düllün meydana aç menge meydan Burada da sözleri kaygısız abdala ait olan bir deyiş var. Bu şiir de az önceki gibi farklı ezgilerle icra ediliyor. Sevilen ya da önem atfedilen şiirlerin böyle farklı bestelerinin olması sık karşılaşılan bir durum halk müziğinde. Dinleyeceğimiz bu kaygısız abdal deyişi Arguan yüresine ait ve Muharrem Temiz tarafından derlenmiş. Işık ışık ile Emre Esenlik birlikte icra edecekler. Bu kaydı da Işık Kapısı isimli YouTube kanalında bulabilirsiniz. Değiş bu kanalda kaygusuz Abdal, Abdal Musa adıyla not edilmiş ama daha ziyade Beylerimiz Elvan Gül'ün üstüne ismiyle bilinir. Gerçi burada kimi kaynaklarda yazıldığı üzere Beylerimiz Ablan Gül'ün üstüne şeklinde okunmuş tize. Bu muhtemelen Abdal Musa tekkesine de yakın olan Elmalı'daki Avlan Gül'üne işaret ediyordur. Ve muhtemelen de dizenin aslı İsmail Yıldız'ın Kaybısız Abdal kitabında yazdığı gibi Beylerimiz Çıktı Avlan Üstüne şeklindedir. Çünkü tekke tam da bu gölün üst tarafında kalıyor. Ama Abdülbaki Gölpınarı da dahil olmak üzere kaynakların çoğunda Elvan Gülün üstüne şeklinde yazılmış bu dize. Bu kaynakları tek tek aktarmayacağım sizlere. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada programın blogunda yani dilden dile titreşimler blokspot.com'da bu programın kaydının altına kullandığım kaynakları yazacağım. İlgi duyan dinleyiciler bu programı hazırlarken yararlandığım kaynakların küngelerine oradan ulaşabilirler. Abdal Musa ve kaybetsiz Abdal hakkında da bir şeyler aktarmaya çalışacağım sizlere. Ama önce Işık Işık ve Emre Esenlik'in yorumundan bu değişiyi dinleyelim istiyorum. Işık Kapısı isimli YouTube kanalında kaydedildiği biçimiyle kaybısız abdal, abdal Musa ama daha yaygınca bilinen ismiyle Beylerimiz Elvan Gürün üstüne. Şahım Abdal Abdallar olsun ey ne mutlu Abdal Al Musta'ya Olu gönül dost değin gidikledi nemetlile post değin Aslanlar da geliyor şifayı sağlar gelir, şifa gelir şah Abdal bu sayın Ağlar geniş ahır, ablam usah yer, el, -efendi, el -efendi. im vardır gönül kedemde kir Bu kayıpsız yerde düşmüş pirimden balar kedir şohu gel gelir Şahman bol musaaya ben Effendim can Dinlediğimiz Değişe istinaden Abdal Musa'dan ve Kaygısız Abdal'dan biraz bahsetmek istiyorum. İkisinin de efsaneler ve çeşitli anlatılarla çevrelenerek olağanüstü şahsiyetler haline getirildiğini görüyoruz. Bu da gayet doğal çünkü Abdal Musa, Alevi Bektaşi kültürü için çok önemli bir isim. Zira Bektaşiliğin kurumsallaşmasında öneminin büyük olduğu biliniyor. Hacı Bektaş Veli'nin müridi ve Hatun Ana'nın muhibbi imiş. abdallarının ikinci nesli olduğu söylenebilir. Bu sebeple Pir-i Sani olarak da isimlendiriliyor. Yani Hacı Bektaş'tan sonra ikinci Pir anlamında. Aslında Bektaş'lik ondan yaklaşık bir asır sonra tarikat olarak temayüz ediyor. Hatta bir asırdan da fazla. Ama onun Hacı Bektaş Veli'de de görülmeyen bir biçimde derleyip toparlayıcı bir rolü olduğu anlaşılıyor. Yani zeminin Bektaşiliğin üzerine inşa edilebileceği zeminin hazırlanmasında önemli rolü olmuş Abdal Musa'nın. Kaygısız Abdal'ın dinlediğimiz değişinde de herkesin Abdal Musa'ya geldiği anlatılıyor ki menkıbelerde de benzer şeylere rastlanıyor bu şiirdekilerle. Onun Bektaşi tarikatının oluşması, daha doğrusu kurumsallaşması için zemin hazırlamasıyla da ilgili bu husus. Belki de bu sebeple Mürşidi Hacı Bektaş Veli'den tarihsel açıdan çok daha önemli bir işlev gördüğünü söylemek mümkün. Ona duyulan saygı ve muhabbetin nedeni bu olsa gerek. Hakkında birçok menkıbe de anlatılıyor. Bunlardan birisi de Kaygusuz aptal hakkında. Daha doğrusu ikisi hakkında. Yani hem Kaygusuz aptal hem de Abdal Musa hakkında Şöyle ki kaybısız Abdal aslında Alanya Sancağı Bey'inin oğluymuş Ve asıl adı Gaybi imiş Bir gün avlanırken karşısına çıkan bir geyiği okla vurmuş Sonra da kaçan geyiğin ardına düşmüş yakalamak için Abdal Musa tekkesine kadar giden geyik tekkenin kapısından girip kaybolmuş Tekkeye girip geyiği arayan Gaybi hiçbir şey bulamamış Abdal Musa kendi koltuğunun altından oku çıkarıp gösterince gaybi Abdal Musa'ya mürid olmuş. Yani Abdal Musa'nın burada bir geyik donuna girip şekil değiştirip gezdiğini görüyoruz. Ayrıca ava giden avlanır deyimi de tahakkuk etmiş burada. gayb geyik avlamaya çalışırken kendisi avlanmış. Kaygusuz mahlasını almasının sebebi ise bir derviş olup beyzadeliği terk etmesi dünya ile ilgili her tür tasa ve kaygıdan beri olmasıymış dünya gayilesi ve kaygılarından azad olduğu için Abdal Musa on'a kaygusuz mahlasını vermiş Hatta rivayet odur ki gaybiye mahlasını verirken Abdal Musa gaybi kaygudan Reha buldum şimdiden sonra kaygusuz oldum demiş Yani bu şiirsel ifadeyle Mahlasını vermiş Kaygusuz'un İkisiyle ilgili ayrı ayrı çok sayıda menkıbe de anlatılıyor. Onları şimdi tek tek sizlerle paylaşmam mümkün değil. İlgilenen dinleyiciler vereceğim kaynakçadaki eserlere bakabilirler. Burada önem arz eden husus Abdal Musa'nın sonradan kurumsallaşacak olan Bektaşi Tarikatı için derleyip toparlayıcı bir rol üstlenmiş olması, yani zemini hazırlamış olması ve buna bağlı olarak Alevi Bektaşi kültür dairesinde muhteber bir kişi olması hususu. Az önce dinlediğimiz değişin sözleri bu bağlama oturduğunda anlamı çok daha net ve açık hale geliyor. Menkıbelerdeki şamanik unsurların evren tasavvuruyla ilgili tartışılabilecek detayların ve Urum abdallarının ne gibi tarihsel koşullarda nasıl bir işlev gördüklerinin Tartışılacağı yer ise elbette ki bu program değil. Ee, ne yazık ki böyle bir imkanımız yok. Bu sebeple şimdi sıradaki türkü, daha doğrusu semahı anons etmek istiyorum sizlere. Hazır Abdal Musa ve kaygısız Abdal vesilesiyle güneye inmişken bir tahtacı semah dinleyelim istedim. Sözleri Genc Abdala ait olan bu semah Musa Eroğlu'ndan alınmış ve Mersin Mut yöresine ait. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3. Bu tahtacı semahını Cem Doğan'dan dinliyoruz. Yine katarlanmış da aşkın kervanı. Yine Musa Eroğlu'ndan öğrendiğimiz bir semah var sırada, ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2 ve Seda Seyrek Hobak'tan dinliyoruz Rodos semahı diğer adıyla Ayıplarım Gönül Seni. Sırada sözleri 19. yüzyılsaz şairlerinden Dertli'ye, müziği ise Hüseyin Korkan Korkmaz'a ait bir deyiş var. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2 şeklinde. Dertli'nin hemen her şiirinde olduğu gibi bu şiirinde de kendine has bir ruh hali var. Anlattığı konu ve işlediği tema çok bilindik bir konu. O açıdan bir hususiyetten bahsedemeyiz. Ama şiirin bütününün oluşturduğu ruh kanımca, dertliye has bir ruh. Bunu sağlayan sanırım dil ve üslup olsa gerek. Dertlinin şiirlerinde beni çeken şeylerden birisi garip bir tezatın olması. Nasıl ifade edeceğim bilmiyorum ama şiirlerinde her zaman yoğun bir duygu yükü var. Ama aynı zamanda tam ifade edemeyeceğim bir hal de mevcut. Yani Yoğun duygunun yanı sıra ipimle kuşağım bir deben tarzı bir umursamazlık da değil aslında. Dervişçe bir dünyadan geçiş de değil. Duygu yüküne tezat oluşturacak bir sertlik de değil. Ama bir kayıtsızlık söz konusu. Evet sanırım kayıtsızlık aradığın kelime. Yani duygu yükünün yanı sıra bir kayıtsızlık seziliyor şiirlerinde. Bu tezat beni hep kendine çekiyor olsa gerek. Bir anlamda sesli düşünmüş oldum ve bu sayede dertten neden hoşlandığımı daha net anlamış oldum bu anonsda. Programda canlı canlı düşünmenin böyle bir güzelliği de oluyor. Yoğun duygu ile kayıtsızlık neden tezat oluştursun diye düşünülebilir belki. Malumunuz duygu durumları insanı ister istemez bir şeylere yönlendirir. Kayıtsız kalamazsınız. Oysa insana bu kadar yoğun duyguları geçiren şiirlerde aynı zamanda bir kayıtsızlık hali sezildiğinde heyecan verici bir tezat oluşturuyor. En azından benim açımdan öyle. Çünkü bu durum beni dertliye hayran bırakan şeylerden birisi. Bunları sizlerle paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi bu aşık dertli deyişini Onur Kocamaz'ın icrasıyla dinliyoruz. Gir Melamet mülküne. Ebrul bey flak tuttur ey, ey gözüm görme cihanı evsir hakanı. Çeviri Asen ah etat, bir mebafmas ve bezim rahgör girme bez mi zahide görme murayiler yüzü der yavamdan girden bezli hasullah gör. Misahide, yürme, yüzü. Dağirde, bez mi yüzü. Ber daha bez bu gör. I'm mm -hmm. Değişteki beyitlerden bazıları bugün için de çok anlamlı. Örneğin, Ebruvan mihrabını görmez, taşa eğler sücud. Ahseni takvime bakmaz, vaizi gümrahı gör beytiyle. Dön ziyaret eyleme İbrahim'in dünyadını. Dertlinin gönlünü ziyaret eyle. Beytullahı gör beyti. Bugün de çok anlamlı. Çünkü gerçekten ahseni takvime, yani insana bakılmıyor ve aynı biçimde ''Dön ziyaret eyleme İbrahim'in dünyadını dertlinin gönlün ziyaret eyle, Beytullah'ı gör.'' Beyti de bu anlamı tamamlıyor. Elbette daha geniş konuşulabilecek bir evren tasavvuru dile geliyor burada. Ama verilen mesajlardan birisi, insanın gündemden çıkarıldığı, sadece taşların ve zahiri uygulamaların önem taşımaya başladığı, bugün de böyle, yani tıpkı bugün olduğu gibi, bir durum söz konusuymuş o zaman da. Bunu yapanlar ise güya insana değer verdiğini söyleyenler. Ama tam da diğer bir beyitte söylediği gibi dertlinin ''Girme bezmi zahide, görme mürailer yüzün, dergahı abdala gir de bezmi hasullahı gör.'' Olay bu gerçekten. Dini kullanan riyakarların meclisine değil, Allah'ın has biçimde tecelli ettiği abdal meclisine bakmak gerek. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda bu ne yazık ki. Müraihelerin doldurduğu bir bezmi zahit oldu bütün memleket. Neyse, e, dertli üzerinden de çok konuştum. Şimdi yine Onur Kocamaz'ın resmi YouTube kanalından aldığım bir kayıt var. Bu türkü Erzincan yöresine ait. Kaynak kişi Ali Ekber Çiçek. Türkünün ölçüsü 18'lik. Usulü ise 3 3 2 2 şeklinde Onur Kocamaz'dan dinliyoruz. Böyle ikrar ile, böyle yolu ile öyle ikrar ile böyle onun mihnetli yar bana lazım değilsen deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz cefalı yar bana lazım değilsen deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz cefalı yar bana lazım değilsen Deli gönül sevmiş vazgelmek olmaz Cefalı bana lazım değilsen Deli gönül sevmiş vazgelmek olmaz Gönül halk gidelim sılaya doğru Gönül halk gidelim sılaya doğru öpküllerinle senin şirin dilin ya dellerinin çıksalın sevdiğim engellerinen görünme gözüme lazım değil sen çıksalın sevdiğim engellerinen görünme gözüme lazım değil sen Çık salın sevdiğim engellerine Görünme gözüme lazım değilsen Çıksalın sevdiğim engellerine Gönül kalk gidelim sıraya doğru Gönül kalk gidelim sıraya Eyleyip kanlar aladı, gözüm yaş selsel oldu çaradı. Ölüm geldi dört yanımı bağladı. Kılma cenazem lazım değilsen. Ölüm geldi dört yanımı bağladı. Kılma cenazem lazım değilsen. Ölüm geldi dört yanımı bağladı. Kılma cenazem lazım değilse. Ölüm geldi dört yanımı bağladı. Gönül halk gidelim silaaya doğru. Gönül halk gidelim silaaya doğru. Gönül Halk kalk gidelim Hüseyin'e doğru. Gönül halk gidelim Hüseyin'e doğru. Mehmet Evren Hacıoğlu'nun hem singılları yani yektaneleri hem de bir albümü çıkmış. Ama hiç haberim olmadı. Kimse de demedi böyle böyle albümler çıkmış diye. O sebeple geç haberdar oldum. Reviş isimli albümü satın aldım. Henüz dinlemekteyim. O albümden önümüzdeki haftalarda türküler paylaşacağım sizlerle. Ama halk müziğine meraklı olan dinleyiciler varsa, Mehmet Evren Hacıoğlu'nun Reviş isimli albümünü onlara tavsiye etmiş olayım şimdiden. Bu hafta ise Kapına Geldim isimli albümünden bir deyiş paylaşacağım sizlerle. Hüseyin Baba'dan Muammer kavcının derlediği bir Erzincan deyişi bu. Ölçüsü deminki ki de işte olduğu üzere 18'lik, usulü de yine 3-3-2-2 şeklinde. Dinleyeceğimiz bu değişin kıtalarının son dizeleri dem bu dem, saat bu saat şeklinde bitiyor. Ama aslında Noksani'nin bu şiirinin nakarat kısmı okurum estağfirullah şeklinde. Yani değişin ilk kıtası ilahi kapına geldim, kusurum elime aldım, kabul eyle tevbe kıldım okurum estağfirullah şeklinde. Dem bu dem, saat bu saat nakaratı ise Noksani'nin başka bir şiirinde geçiyor. O şiir ise Aşk bülbülüyem kafeste, can arzular gide dosta, Gözüm açtım son nefeste, dem bu dem, saat bu saat şeklinde. Zaten dikkat ettiyseniz iki şiirde de kendi nakaratları bağlamlarına daha iyi yerleşiyor. Ama demek ki halk arasında okunurken Noksani'nin Başka bir değişindeki nakarat buraya alınmış. Şimdi Mehmet Evren Hacıoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. İlahi kapına geldim. İlahi kapına geldim Kusurum önüme aldım Kabul eyle tövbe kıldım Dem bu dem sat bu saat Dem bu dem saat bu saat. Kabul eyle tövbe kıldım. Yine yüzümü yudum. Yaşı arayamam dedim. Rızasız çok lokma yedim. Dem bu dem sat bu saat. Dem bu dem sat bu sat. Rızasız çok lokma yedim. Dem bu dem sat bu saat. sonuna ayırdığımız bölümde Alekber Çiçek'ten bir türkü dinlemenin uygun olacağını düşündüm. Onun yorumundan bu deyişi önceki yıllarda dinlemiştik. Ama o albüm kaydıydı. Hatta albüm kayıtlarıydı yanlış hatırlamıyorsam birkaç kere dinledik. Şimdi dinleyeceğimiz ise bir TRT kaydı. Deyişin sözleri Turabi'ye ait. Alekber Çiçek'in Aşık Sadık Doğanay'dan derlediği değiş Tokat Zile yöresine ait. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 2-2-3 şeklinde. Bu türkünün sözleri aslında halk müziğine aşina olan herkesin bildiği Gel Gönül Gidelim aşkellerine isimli türkünün sözleriyle aynı, sadece farklı bir ezgiye göçürülerek icra edilmiş ve dizelerinin yerleri değiştirilmiş, bazı dizeleri de farklı okunmuş, hatta bazı yerleri yanlış anlaşılarak Dünya baki değil, hikmetine bak denmesi gerekirken, dünya fani değil, hikmetine bak şeklinde söylenmiş. Ama bu durum da sözlü kültürde çok rastlanan bir durum. Hem bir avantaj hem dezavantaj. Yani iyi ve kötü yanları var ama o başka bir mesele olduğundan o mevzuya girmeyeceğim hiç. Şimdi Ali Ekber Çiçek'ten dinliyoruz. Gönül gel varalım Rüşen bağına ise, bir tane yeter Ya fani değil, hikmetine bak Havayca cahile efsane yeter Efsane yeter İzikar Hele şu dünyayı Bir hayaleler Vakit geçirmeye Bir an ey Bir an Şahı erenlerden kis Hele şu dünyayı bir hayal eyler Ariflere bir söz bahane yeter Bahane yeter Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Rıza Can Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dilden titreşimler Brasileando sunan Emre Dağtaşoğlu. Deği için açık radyo dinleyicisi Rıza Can Yılmaz'a teşekkür ederiz.